Antik çağda cesur bir adamın vizyonu sayesinde Yunanistan'ın vahşi topraklarından görkemli bir imparatorluk doğdu. 13 yıl gibi kısa bir sürede batı dünyasının çoğunu ele geçirip bilinmeyen bölgelere doğru ilerledi. Dünyanın en büyük güçlerini ezdi. Herkes onu bir kral, bir imparator hatta bir tanrı kabul edip önünde eğildi. Tarihteki ilk büyük fatih olan Büyük İskender, zafere ulaşan yolda adım adım ilerledi. Fiyat'tan önce 331'de serin bir sonbahar sabahı küçük ama cesur bir grup savaşçı harbe hazırlanıyor. Karşılarındaki düşman onlardan 5 kat daha büyük bir orduya sahip. Dünyanın en büyük gücü olan Pers İmparatorluğu. Liderleri olan Makedonya Kralı İskender henüz 26 yaşındadır. 14 yıl içinde askerlerinin başında Yunanistan'dan Mısır'a kadar bilinen dünyanın yarısını fethetmiştir. Ancak bugün adamları huzursuzlanmaktadır. 3000 kilometrelik yolculuktan sonra hepsi yorgundur ve sıla hasreti çekmektedir. Onların neyin beklediğini bilmezler. Ancak İskender zafer kazanacaklarından emindir. Siz Zeus'un koruduğu Makedonyalılarsınız diye bağırır. İskender doğuştan Fatih'tir. Savaşçı bir kralın oğlu olarak güçlü bir tahtının varisidir. Babası Makedonyalı Filip... Yunan şehir devletleri arasında yüzyıldır süren şiddetli savaşlardan sonra Yunanistan birliğini kuran ilk kraldır. İskender'in hem bu yeni krallığı savunacak hem de ülkesine karşı işlenen hakaretin öcünü alacak kadar sert olması gerekir. Makedonya'daki karargahında Filip bütün Yunanlarla aynı hayali paylaşır. Ege Denizi'nin karşı kıyısında günümüz Türkiye topraklarında eski düşmanları Pers İmparatorluğu aralarında Ezop, Pisagor ve Homeros'un da doğum yeri olan birçok önemli şehre ele geçirmiştir. Filip, 150 yıl önce Yunan topraklarını işgal eden Persleri cezalandırıp onları kovmaya kararlıdır. Bu kadar ihtiraslı bir babanın oğlunu çok güçlü yetiştirmesi gerekmektedir. Ancak Filip, bir kralın güçlü olduğu kadar zeki de olması gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle İskender'e gözlemleyip, mantık yürütüp, doğru tahminlerde bulunmayı öğretmesi için, Atina'dan ünlü düşünür Aristo'yu getirtir. Aristo'dan aldığı dersler sayesinde İskender, askeri tarihin ilk büyük strateji uzmanı olur. Ancak genç adamın hayal gücünü tetikleyen şey, destansı bir şiirdir. Homeros'un yazdığı İlyada, Truva savaşlarını anlatan ve bir mesaj taşıyan mitolojik bir eserdir. Eserde Yunanlı kahraman Aşil, Truva şehrinde Hektor'a karşı kanlı bir zafer kazanır. Ancak Aşil bir barbar değildir. Savaştan sonra düşmanının cesedini babası Kral Triamos'a vererek iyi niyetini gösterir. Bu eserde anlatılan güç ve merhametin birlikteliği İskender'in dikkatinden kaçmamıştır. İlyada'yı hayatı boyunca yanından ayırmayacak, gittiği her yere götürecektir. Cesur, korkusuz ve erdem timsali Yaşil İskender'in örnek aldığı bir kahraman olacaktır. İskender'in mitolojik kahraman Aşil'e olan tutkusu, annesi Kraliçe Olimpias'ı da mutlu eder. Aşırı dindar olan Olimpiyas, çapkınlıklarıyla ünlü tanrılar kralı Zeus'un kendisini baştan çıkardığına inanmaktadır. Yunan mitolojisinde tanrıların insanlarla ilişkiye girmesi alışılmadık bir durum değildir. Bazı söylentilere göre İskender de böyle bir ilişki sonucu dünyaya gelmiştir. İster yarı tanrı, yarı insan olsun, ister ilahi, ister ölümlü, İskender yine de kendini sıradan ölümlülere kanıtlamak zorundadır. Ufak tefek yapısına rağmen yetenekli bir atlet ve zorlu bir rakiptir kibre varan bir gururla sadece krallarla yarışacağını ilan etmiştir. Ancak aynı zamanda cana yakın ve karizmatik olduğundan kendisine hayat boyu sadık kalacak dostlar ediniyordu. En sevdiği arkadaşı Efahistion'du. Eşcinselliğin hoşgörüyle karşılandığı bir çağda Hefaistiyon İskender'in hayat arkadaşı ve sevgilisi olacaktır. Çocukluğunda başlayan ve uzun yıllar sürecek bir diğer dostluk daha vardır. İskender bu sefalos adındaki atı ilk kez 12 yaşındayken görmüştür. Hareketli ve şimşek kadar hızlı olan bu atın asla ehlileştirilemeyeceği düşünülüyordu. Atı eğitmeye karar veren İskender, herkesin gözünden kaçan bir noktayı fark eder. Bu sefalos kendi gölgesinden ürkmektedir. Onun güvenini kazanmak için İskender atın kafasını güneşe doğru çevirir ve gölge kaybolur. O andan itibaren ikisi arasında hayat boyu sürecek bir bağ kurulur ve bu sefalos tarihin en ünlü atlarından biri olur. Oğlunun zekasından etkilenen Filip, Makedonya'nın böyle bir prense dar geleceğinin farkındadır. İskender 20 yaşına geldiğinde Makedonya'nın Yunanistan'ın geri kalanı üzerindeki gücünü arttırmak için babasıyla birkaç sefere çıkmıştır bile. Bu seferler sırasında askerlere komuta etmeyi öğrenir ve onların saygısını kazanır. Yanında gelecek vaadeden genç bir general ve arkasında Birleşik Krallık desteği olan Philip, artık kendininkinden 40 kat daha büyük olan Pers İmparatorluğu'na saldırmaya hazırdır. Öncü kuvvetler Anadolu'ya doğru yelken açarken Philip kızının düğününe katılmak için bekler. Bu evlilik komşu krallıkla barış sağlayacaktır. Ancak beklenmedik sorunlar baş gösterir. Philip düğün törenine giderken eski bir korumasıyla karşılaşır. Koruma kralı göğsünden bıçaklar. Bir grup asker hemen genç prensin çevresini sarıp onu güvenlik kordonuna alır. Diğerleri ise suikastçinin peşine düşüp onu öldürür. Peki ama bu cinayetin ardında kim vardır? Filip bu olaydan kısa bir süre önce yeniden evlenmiştir. Çoğu insan dışlanan olimpiyasın intikam aldığından şüphelenir. Ancak... ...gerçek ortaya çıkarılamayacak, kralla birlikte gömülecektir. Bu olayı izleyen karışık dönemde İskender tahta çıkmak için derhal harekete geçer. Dönemin gelenekleri doğrultusunda saraydaki düşmanlarını... ...ve henüz bebek olan üvey kardeşi de dahil... ...bütün varisleri ortadan kaldırır. Böylece Filip'in gerçek varisinin kim olduğu konusunda... ...spekülasyonlara da fırsat vermemiş olur. Ama yine de yeni kralın tacını korumak için savaşması gerekecek. Bu gerçekleşene kadar da çok kan akacaktır. Filip, İskender'in kişiliğini ateşten yoğurmuştu. Ancak genç kralın babasının tıpkısı olduğu söylenemez. Kurnaz ve kaba bir insan olan Filip... Yunanistan'ı demir bir yumrukla yönetmişti. Ancak bir Yunan gibi yetiştirilen oğlu daha ince zevklere sahipti. Milattan önce 336'da tahta çıktığında henüz 21 yaşındaydı ve çoğu kimse İskender'den iyi bir savaşçı olup olmayacağını merak ediyordu. İskender'in öldürüldüğüne dair sahte söylentiler Yunanistan'da yayılmaya başlayınca yeni Makedonya kralına karşı ayaklanmalar başlar. Diğer Yunanlara bir uyarı olması için İskender ayaklanmanın merkezi olan güneydeki Tebes şehrine girer. Acımasızca bir katliam başlar. İskender'in ordusu şehri yağmalar, 6 bin kişiyi öldürür, 30 bin kişiyi ise köle olarak satar. yayılır. İskender'in zaferini duyan Delfi'deki kahin onu yenilmez ilan eder. İskender Atina'ya vardığında kimse karşısına çıkmaya cesaret edemez. Ancak düşmanlarını cezalandırmak yerine İskender onlara bir öneride bulunur. Eğer bütün Yunanistan birleşip ona asker, gemi ve malzeme sağlarsa... ...hayallerini gerçekleştirip Yunan şehirlerini Perslerin işgalinden kurtaracağını söyler. önce 334'te 45 bin kişilik ordusu ve çocukluk arkadaşı Hephaistion'la birlikte... ...İskender bir kıtayı fethetmek üzere tarihi bir sefere çıkar. Balkan Dağları'nı aşan İskender Avrupa'yı Asya'dan ayıran ve o dönemde Helespont olarak bilinen Çanakkale Boğazı'na varır. Denizi geçip karaya çıkarken bir gün bütün Asya'yı ele geçireceğine dair yemin eder. Evet! <gülüyor> ...bir daha asla ülkesine geri dönmeyecektir. Bu tarihi seferin zaferle sonuçlanması için... ...İskender yakındaki Truva şehrinin kalıntılarını... ...ve Aşil'in mezarını ziyaret eder. Yunan kahramanın ruhuna dualar eder ve adaklar sunar... Ayrıca savaşta kendisine şans getirmesi için Aşil'in kalkanını da yanına alır. Kan beklediğinden daha önce işine yarayacaktır. Casusları bölge valisinin 40 bin Pers'ten oluşan ordusunun günümüz Bigas'ı yakınlarındaki Granikos çayı boylarında bulunduğunu tespit eder. Generallerin önerdiği gibi ertesi günü beklemek yerine İskender karşı kıyıya ani bir saldırı düzenlemeye karar verir. Askerleriyle omuz omuza savaşan İskender, mücadelenin tam ortasına dalar. Hatta bir düşman baltası miğferini parçalar. Ancak Perslerin kaybı daha büyüktür. Sürpriz saldırı karşısında şaşkına dönen, morali bozulan ve askerlerinin üçte birini kaybeden Pers ordusu kaçmaya başlar. Sonraki birkaç hafta boyunca Anadolu'nun içlerine doğru neredeyse 1500 kilometre yol kat eden İskender Yunanları kurtarır. Şehirler ardarda ona kapılarını açar. Yunanistan yeniden bir bütün olmuş ve babasının hayali nihayet gerçekleşmiştir. Ancak 3 bin kilometre uzakta Perslerin başkenti Persepolis'teki imparator Dara yenilgiyi hazmedememektedir. Cüretkar genç kralı durdurmak görevi artık ona kalmıştır. İskender'i yok etmek için sabırsızlanan Dara 100 bin kişilik bir ordu kurar. Zaferine tanık olmaları için karısı, çocukları ve annesi de dahil olmak üzere bütün maiyetini yanına alır. Bu arada İskender, Perslerin yarısı kadar bir orduyla Anadolu'da ilerlemeye devam etmektedir. İki ordu Antakya, İsos'ta karşı karşıya gelir ve savaş başlar. Dağla deniz arasına sıkışmış durumdaki İsos, Makedonyalılara çok uygun bir savaş alanıdır. Burada Perslerin sayısal üstünlüklerinden yararlanmaları imkansızdır. İskender'in ordusunun merkezini falanks adı verilen birlikler oluşturur. Falanks, 6 metre uzunluğunda bronz uçlu ve serisus denilen mızraklar taşıyan birbirine kenetlenmiş usta piyadelerden oluşmaktadır. Her sıranın serisuslarını indirmesiyle ortaya ölümcül bir mızrak duvarı çıkar. Mızraklar çok büyük olduğundan ancak iki elle kontrol edilebilirler. Ancak ağırlıkları sayesinde ilerleyen savaşçılara momentum da kazandırırlar. Önlerine çıkan hiçbir şey onları durduramaz. karşılık Perslerin mızrakları sadece bir buçuk metre uzunluğundadır. Makedonyalı süvariler iki yandan da saldırırken İskender falansları doğrudan Ters ordusunun merkezine gönderir. Kendi askerleriyle düşman arasına sıkışıp kalan Persler dizi dizi mızrağa geçirilirler. Makedonya katliamı karşısında Pers askerleri kanlı hatlar boyunca yere yığılırlar. Savaşı kaybettiğini anlayan Dara affedilemeyecek. Ordusunu terk ederek kaçar. İskender onu takip eder. Ancak Dara kaçmayı başarır. Adil ve bilgi olmasına rağmen İskender korkaklardan nefret etmektedir. Kaçak kralı yakalamaya yemin eder. Ancak Pers kralı sadece savaş alanını değil, ailesini de bırakıp kaçmıştır. Karısı ve annesi canlarını bağışlaması için Fatih'in ayaklarına kapanır. Ancak daha uzun boylu olan Efahistion'u kral sanmışlardır. İskender anneye acır. Tutsak kadınlar çoğunlukla tecavüze uğrayıp esir olarak satılmaktadır. Dara'nın annesini ise yanına alır. İleriki günlerde Dara'nın annesi İskender'in yemeklerinden şahsen sorumlu olup rahatını sağlayacak ve en sadık hizmetkarlarından biri olacaktır. İskender bir liderin adamlarıyla bütünleşmesi, acılarını olduğu kadar savaş ganimetlerini de paylaşması gerektiğine inanır. Savaştaki cesaretiyle onların saygısını kazandığı gibi, merhameti ve bonkörlüğü sayesinde sadakatlerini de kazanır. Adamları onu dünyanın bir ucuna kadar izlemeye gönüllüdür ve yakında gerçekten de oralara gideceklerdir. Sefere çıkalı daha bir yıl geçmiştir. Ve İskender bütün hayallerini gerçekleştirmiştir. Ancak yeni topraklar onu çağırmaktadır. Güneyde Firavunların ülkesine gitmeyi düşünmektedir. Orada eski dünyanın daha önce görmediği zaferler elde edecektir. Makedonya Kralı İskender 23 yaşındayken Persleri tüm Akdeniz'den atmıştır. Artık rahat bir yaşam sürmek için ülkesine dönebilir. Ancak o bir asker gibi yaşamayı tercih eder ve Pers İmparatorluğunun içlerine doğru ilerler. İssos Savaşı'ndan sonra İskender kıyıyı izleyerek 750 kilometre ilerler ve Filistin'i geçer. ...artık Mısır'ı almaya hazırlanmaktadır. Nil nehrinde yol alırken o dönemde bile yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip bir medeniyeti seyreder. İskender gittiği her yerde Mısırlılar tarafından büyük kurtarıcı olarak karşılanır. Yıllarca Pers baskısı altında inleyen Yunanistan ve Mısır... ...nihayet tek bir kral yönetiminde birleşmiştir. İskender, M.Ö. 331'de Mısır'ın başkenti Memphis'te Firavun ilan edilir. İmparatorluğu artık 1 milyon kilometre kareye yakın bir alanı kaplamaktadır. Mısırlılar, Firavunların tanrıların soyundan geldiğine inandığı için, İskender ilahi bir kişi kabul edilir. Ancak İskender'in oldukça pratik ihtirasları vardır. Nil Nehri Afrika'ya açılan bir kapıdır. Nil'in Akdeniz'le buluştuğu noktada Yunan tarzında büyük bir şehir inşa edecektir. Şehrin sınırlarını ve önemli binaların yerlerini bizzat kendisi belirler. Yunanistan'da olduğu gibi birbiriyle dikey kesişen sokaklar olacak. Tiyatrolar, stadyumlar, tapınaklar ve toplantı salonları ana vatanındakilere benzeyecektir. Eki <gülüyor> Zeus. Tebeşir bittiğinde arpa kullanır. Arpayı yemiye gelen kuşların uğur getirdiği kabul edilir. Şehir zenginleşecek, yabancılar için bir sığınak olacaktır. İskender şehre İskenderiye adını verir. Sonraki birkaç yıl içinde Orta Doğu'da onun gibi bir düzine şehre daha ismini verecektir. Bu şehirlerin her biri, Yunanistan'ın yabancı topraklarda kurulan minyatürleridir. Ancak bu İskenderiye en güzelidir ve en uzun ömürlüsü olacaktır. İnşaat başladığında İskender mimarları ve mühendisleri geride bırakarak, sıra dışı bir kişisel yolculuğa çıkar. Kavurucu Mısır güneşi altında batıya giderek, Dünyanın en acımasız çöllerinden birinde 450 kilometrelik ölümcül bir yolculuk yapar. Gizlice Pers İmparatorluğu'nun ana vatanını işgal etmeye karar vermiştir. Ancak ordusunu tehlikeye atmadan önce tanrılara danışmaya karar verir. 14 gün sonra bitkin bir durumda Siva adında ıssız bir vahaya varır. Efsaneye göre Amon tapınağında İskender ilahi bir mesaj alır. Bu mesajı hiç kimseye açıklamayacaktır. Rahipler onu artık tanrılar tanrısı Zeus'un oğlu olarak tanırlar. İskender artık sefere çıkmak için sabırsızlanmaktadır. Tanrıların bu kadar çok sevdiği birini kim durdurabilir ki? Pers topraklarındaysa ailesini ve arkadaşlarını geride bırakarak kaçan kral Dara politik bir çözüm bulmayı ummaktadır. Ailesine karşılık bir barış antlaşması imzalamayı, Fırat nehrinin batısındaki bütün toprakları ve altın vermeyi, kızını da İskender'le evlendirmeyi önerir. Hâmçenin doktaramca asir Bu son derece cömert bir öneridir. Böylelikle Yunanlar Balkanlardan Libya ve Fırat Nehri'nin doğusuna kadar uzanan bir imparatorluğun kahramanları olarak vatanlarına dönebilecektir. İskender'in en deneyimli generallerinden biri olan Parmenyo bu öneriyi çok beğenmiştir. Yani bu mümkün mümkün. İskender'in yerinde olsaydım antlaşmayı kabul eder ve daha fazla riske girmeden savaşı önlerdim der. İskender'in yanıtıysa Parmenyo'nun yerinde olsam ben de öyle yapardım olur. Adamlarının çoğu önderlerinin fazla ileri gidip gitmediğini sorgulamaya başlamıştır. Kimilerine göre imparatorları Pers imparatorluğu uğruna elde ettikleri her şeyi tehlikeye atmaktadır. İki ordu karşılaştığında yaklaşık 400 bin asker savaşacak ancak sonucu sadece tek tarafın cesareti belirleyecektir. İskender'in İsos zaferini kazanmasının üzerinden bir yıl geçmiştir. Mezopotamya'da kurdukları kampta adamları formda kalmak için spor karşılaşmaları düzenler. Önderleri ise perde arkasında planlar yapmaktadır. İskender'in Dara'nın teklifini reddetmesi üzerine iki düşman karşı karşıya gelir. Pers kralının son bir savaşa hazırlanmaktan başka seçeneği yoktur. Hindistan ve Afganistan'daki birlikleri de dahil olmak üzere bütün askerlerini toplar ve 300 bin kişilik dev bir ordu kurar. İskender bu kez saldırmak için acele etmez. Adamlarının hazırlanmasını ve ilk hamleyi perslerin yapmasını bekler. Dara'nın harekete geçmesiyle İskender de yola çıkar. İki ordu Gavgamela denilen yerde karşı karşıya gelir. İSOS'ta aldığı dersi unutmayan Dara, sayısal üstünlüğünü coğrafi koşullar yüzünden yitirmemekte kararlıdır. En yeni silahını kullanmak için Dicle Nehri yakınlarında geniş ve açık bir alan seçer. Tekerleklerine bıçaklar takılmış olan savaş arabalarıyla Makedonyalı falansları biçmeyi planlamaktadır. İskender'in Pers kampına gönderdiği gözcüler korkunç bir manzarayla karşılaşır. Yüz bin kamp ateşi adeta bir şehir gibi ışıldamaktadır. Duydukları üzerine komutanları İskender'e bir gece saldırısı düzenlemesi ve böylece düşmanı hazırlıksız yakalaması için baskı yaparlar. Ama zafere hile karıştırmak şerefsizliktir yanıtını alırlar. Ancak Pers ordusunun kalabalıklığıyla ilgili söylentiler yayılınca kampta panik başlar. Düşmanın onlardan beş kat daha fazla askeri vardır. Adamları İskender'in gururu yüzünden fazla ileri gittiklerini düşünmektedir. Üç yıl ve üç bin kilometrelik bir yolculuktan sonra onları kesin bir ölümün beklediği ıssız topraklara getirmiştir. İskender adamlarını yüreklendirmek ve onları Zeus'un koruduğunu hatırlatmak için yanlarına gider. Sonra savaş planını generalleriyle görüşür. Klasik Makedonya taktikleri uygulayarak Dara'ya karşı tek ve şiddetli bir saldırı düzenleyeceklerdir. Askerleri sabah savaşa hazırlanırken çoğu o gün öleceğine inanmaktadır. Ancak İskender yanına İlyadas'ını alıp uzun süre uyur. Uyandığında savaşı çoktan kazandıklarını duyurur. M.Ö. 331 yılının 20 Eylül günü, İskender'in yaklaşık 50 bin kişilik ordusu, bütün gücüyle Pers İmparatorunun üzerine yürür. Ordular birbirine yaklaşırken, İskender birliklerini savaş alanı boyunca diagonal olarak yerleştirir. Yıllarca bekleyen iki düşman, nihayet son gösteri için yerlerini alır. Dara'nın sayıca üstünlüğüne karşılık İskender stratejisine güvenmektedir. Sağ kanada iyice sağa doğru açılmalarını emrederek savaşı merkezdeki piyadelerden uzaklaştırır. Perslerden daha açığa yerleşmeye çalışır gibidir. Dara bu hamleye karşılık vermek için süvarilerini kendi sol kanadına gönderir. Sonra Dara savaş arabalarına, ortadaki Makedonya falanslarına saldırmalarını emreder. Ancak Makedon falansları gruplara ayrılınca arabalar onlara zarar veremeden aralarından geçip... Bu arada Parmenyo komutasındaki sol kanat Dara'nın askerlerinin yoğun saldırısına uğramaktadır. Ve Perslerin sayısal üstünlüğü kendini göstermeye başlamıştır. Büyük kayıplar vermelerine rağmen pozisyonlarını korumayı başarırlar. İskender'in stratejisi sayesinde Dara birliklerini sağa ve sola yaymak zorunda kalmıştır. Bu da imparatorun bulunduğu merkezi zayıflatmış ve korumasız bırakmıştır. <Gülüyor> Bu fırsatı kaçırmayan İskender, askerlerine doğrudan Dara'ya saldırmalarını emreder. Büyük bir tehlikede olduğunu anlayan Dara yine korkuya kapılır. tekrar savaş alanını terk eder. Ancak bu defa İskender korkağın kaçmasına izin vermeyecektir. İskender tam daraya yetişmek üzereyken dayanma gücü kalmayan Parmenyo'dan acil yardım çağrısı alır. Darayı daha sonra yakalaması gerekecektir. Kralları tarafından yüzüstü bırakılan Perslerin artık savaşmak için bir nedeni kalmamıştır. Zafer İskender'in olur. Gavgamela Savaşı askeri tarihin en ilginç çatışmalarından biridir. Perslerin sayısal üstünlüğüne rağmen İskender Savaş'ın sonucunu Dara'nın cesaretinin belirleyicinin farkındadır. Gün sona ermeden Yunanlar ve Persler Asya Kralı İskender'in önünde birlikte eğilir. Aşil'in ruhu gelip onlarla birlikte savaşsaydı bile Yunanlar bu kadar görkemli bir zafer kazanamazdı. Haberciler ve tarihçiler bu zafer haberini dünyanın dört bir yanına yayarlar. Ancak İskender henüz tatmin olmamıştır. Pers topraklarını da fethetmesi gerektiğine inanır. İskender 25 yaşına geldiğinde dönemin en büyük ve en güçlü imparatorluğunu yenmiş, 100 yıl süren bir zorbalık dönemine son vermiş, Makedonya, Yunanistan, Filistin, Mısır ve Asya İmparatoru ilan edilmiştir. Gavgamela Savaşı'nı izleyen haftalarda İskender önce Babil'e, sonra da Pers ülkesinin iç kısımlarındaki korunaklı Persepolis şehrine girer. Bir asırdan uzun süredir Akdeniz'i boyunduruk altında tutan bir imparatorluğun merkezine sonunda ayak basmıştır. Ancak Yunanların barbar olarak nitelediği bu medeniyet aslında kendi medeniyetlerinden çok daha gelişmiştir. Saraylar, heykeller ve altın süslemeler göz kamaştırır. Persler yeni krallarını korku ve saygıyla karşılar. Şehirler ard arda bütün hazinelerini ona sunar. Her birinin hazinesinde bütün Yunanistan'dakinden daha fazla altın vardır. İskender sadece Persepolis'ten 120 bin altın sikke bugünün parasıyla yaklaşık 60 milyar dolar toplar. Bunun çoğunu onu Makedonya'dan beri yalnız bırakmayan generallerine ve askerlerine dağıtır. Buna rağmen İskender yine de dünyanın, belki de tarihin en zengin adamıdır. Pers sarayında yeni tabası önünde saygı ve nezaketle eğilir. Akıllıca bir kararla artık neredeyse 2 milyon kilometre kareden daha geniş bir alanı kaplayan imparatorluğunun yönetimini Pers valilere bırakır. Göz alıcı Pers kaftanları giyer ve kendisine yaklaşanların Pers tarzında selam vermesine izin verir. Ancak adamları bu garip yeni geleneklerden rahatsız olur ve endişelenmeye başlarlar. Dört yıldır savaşan askerleri eve dönmek için sabırsızlanmaktadır. Muhteşem hazineleriyle Yunanistan'da kahramanlar gibi karşılanacaklardır. Ancak İskender'in işi henüz bitmemiştir. Artık ona ait olan Pers İmparatorluğu doğuda da batıdaki kadar geniş bir alana sahiptir. İskender bu topraklarda da hakkı olanı istemektedir. Yola çıkacakları akşam İskender... 150 yıl önce Atina'yı yakıp yağmalayan Perslerden son bir intikam alır. Adamları Persepolis'in görkemli saraylarını ve binalarını ateşe vererek eski dünyanın mimari harikalarından birini harabeye çevirir. Doğuya doğru yoluna devam eden İskender, Dara'nın Pers işbirlikçiler tarafından yakalandığını ve tutsak edildiğini öğrenir. Casuslardan edindiği bilgilerle Hazar Denizi'nin 900 kilometre güneyine kadar Dara'nın izini sürer. Oraya vardıklarında kamp boşaltılmıştır. Geride bir giysi yığınından başka hiçbir şey kalmamıştır. İskender yığının altında Dara'yı bulur. Öldürülüp cesedi oraya bırakılmıştır. Onun ölümüyle dünyanın yarısına egemen olan Pers İmparatorluğu'nun dönemi de kapanmış olur. Bir korkağın ölüsüne bile saygı gösterilmesi gerektiğine inanan İskender... ...Dara'nın cesedini Persepolis yakınındaki kral mezarlarına götürür. İskender, Asya kralı olduğu fikrini ancak o zaman kabullenir. Dara ortadan kalktığına göre İskender artık imparatorluğunu güçlendirebilir. Doğuya doğru ilerleyerek daha önce hiçbir Yunan'ın gitmediği yerlere gider. Kervanı nefes keser. Ordu'nun ardından yöneticiler, zanaatkarlar, fırıncılar, kasaplar, aktörler, demirciler, mühendisler ve işçilerden oluşan bir şehir ilerler. Tabi aralarında Dara'nın annesi, saray haremi ve Pers imparatorluğunun tüm hazinesi de bulunur. İskender'in önderliğinde Afganistan'dan geçip Hindistan sınırındaki dağlara doğru ilerlerler. Geçit bulunmayan yerlerde bu gezici şehir dik yamaçları aşıp tehlikeli vadilerden geçmek zorundadır. Kazalar ve kabilelerin düzenlediği gerilla saldırıları sonucu yüzlerce insan yollarda yaşamını yitirir. <gülüyor> Gerilla savaşı Yunanlar için yeni bir olgudur. Ancak İskender'in taktiklerini yeni koşullara uyarlama yeteneği sayesinde yerel kabileler teker teker etkisiz hale getirilir. Beklenmedik bir anda İskender evlenmeye karar verir. Hala Hefaiistion'a bağlı olmasına rağmen yerel bir kabile reisinin kızı olan Güzel Roxanla evlenir. Bu evlilik başlarda kabileyle bağlarını güçlendirmesini sağlamak için olsa bile çift birbirinden gerçekten hoşlanmaya başlar. İskender'in tek amacı fetihler yapmak değildir. Doğuda koloniler kurmayı planlamaktadır. Hazinesinin sonsuz kaynaklarıyla İran, Afganistan, Türkistan ve Hindistan'da 10 şehir kurar. Her birine kendi adamlarını yerleştirerek Ege Denizi'nden binlerce kilometre uzakta Yunan medeniyetinin tohumlarını atar. Yola devam ederken tek bir aksilik çıkar. Dağlardaki haydutlar kraliye tahırından İskender'in sevgili Busefalos'u da dahil olmak üzere birkaç akçalar. Bu duruma çok üzülen İskender atı geri getirilmezse tüm bölgeyi yerle bir edeceğini duyur. Bu haber üzerine hırsızlar atı hemen geri getirirler. İskender bu sefalosu gördüğüne öylesine sevinir ki hırsızları cezalandırmak yerine ödüllendirir. Ancak savaşmaktan yorgun düşmüş ve eve dönmek isteyen adamlarının şikayetlerini duymazdan gelmektedir. Milattan önce 327 kışında Sıvat vadisini geçip Hindistan'a doğru ilerlerlerken şikayetler daha da artmaya başlar. Yine de yola devam edilir. Makedonya'dan ayrıldıklarından beri neredeyse 12 bin kilometre yol kat etmişler. Daha önce hiçbir Avrupalının gitmediği kadar doğuya gitmişlerdir. <Gülüyor> Hintli racaların göz kamaştırıcı zenginliklerine hayran kalıp, Hindu ayinlerini şaşkınlıkla izlemişlerdir. Artık yaklaşık 100 bin askerden oluşan ordusu, Gittikleri yerlerde fazla direnişle karşılaşmaz. Onları durdurmak için tek ciddi girişim Hidaspes Nehri'nde olur. Ancak engin bir savaş deneyimine sahip kraliyet ordusu 200 savaş filinden oluşan bölüğü kolayca yener. İskender ağır kayıplara rağmen yola devam eder. Amacı doğuda bir yerlerdeki efsanevi okyanusa ulaşmaktır. Haritaları bulunmayan Makedonyalıların önlerinde uzanan geniş kara parçasından haberi yoktur. Ormanın ötesinde bilmedikleri bir dünya onları beklemektedir. Durmak bilmeyen muson yağmurları bardağa taşıran son damla olur. Adamları artık yola devam etmek istemezler. Üç gün sonra İskender istemeden de olsa geri dönmeyi kabul edince büyük bir sevinç yaşanır. İskender kendi askerlerinden başka kimseye boyun eğmemiştir. Dönüş yolunda ordu Indus ırmağından aşağı inip sonra iki kola ayrılır. Birinci kol gemilerle Hint Okyanusu'ndan Basra Körfezi'ne geçecek, diğeri ise çölde tehlikeli bir yolculuk yapacaktır. Ancak Muson mevsimi İskender'in filosunun erzak getirmesini engeller. Kavurucu Arap güneşi altında askerlerinin dörtte üçü açlıktan ölür. İskender de adamlarıyla aynı acıları çeker. Zaten az olan yiyecekleri onlarla eşit paylaşır. İki ay süren mücadeleden sonra zorluklara rağmen İskender mucizevi bir şekilde çölden çıkmayı başarır. önce 324'te yola çıktıktan 3 yıl sonra askerlerinden hayatta kalanları Pers topraklarına gönderir. İskender'in başarıları Yunanistan'a ulaştığında bazıları onun bir serüven meraklısı, bazıları da tanrı olduğunu söyler. Ancak kısa süre sonra efsane daha da büyümeye başlar. Eşsiz bir servete ve üne kavuşmuştur. Cüretkardır ve insanüstü bir cesarete sahiptir. Atina'dan Hindistan'a kadar her yerde bir efsane kahramanına dönmüştür. Ancak tam doruktayken şansı döner. Önce hayat arkadaşını kaybeder. İskender'in dönüşünü kutlamak için düzenlenen spor turnuvaları sırasında... ...Hefaistion hastalanıp ateşlenir. Yarışmalar devam ederken durumu daha da kötüleşir. İskender stadyumda gençlerin yarışını izlerken... Belki de arkadaşıyla paylaştığı çocukluk günlerini anımsamaktadır. O sırada Efahistio'nun ölüm haberini alır. Sevgilisinin ölüm döşeğine gittiğinde acı içindedir. Arkadaşının ölüsünün başından dört gün dört gece ayrılmaz. Onun ardından altı ay yas tutar. Aşil'in ruhu nereye gitmiştir? Dostunun ölümü onda en büyük seferini düzenleme isteği doğurur. Aylar boyunca imparatorluğunu güçlendirmeye ve ordusunu yeniden düzenlemeye çalışan İskender bu arada yeni bir işgal planı da yapar. Bu kez batıya yönelip imparatorluğunun sınırlarını Arabistan, Kuzey Afrika, Sicilya ve İtalya'ya saldırarak genişletecektir. Ancak planını uygulamaya koyamadan Aşil'i topuğundan vuran felaket, Büyük İskender'i de bulur. Sayısız savaştan ağır yaralar alan ve sağ kurtulmayı başaran bu adam, sıtma gibi sıradan bir hastalığa yenik düşer. Günlerce acı ve ateş içinde kıvranan İskender, Arabistan'ın işgalini konuşmak üzere generalleriyle buluşur. Ancak onun ölmekte olduğunu anlayan adamları kendilerini tutamayıp toplantının sonunda alamaya başlarlar. Generalleri yanından geçerken İskender'e İmparatorluğu kime bırakacağını sorar. İskender'in bilmece gibi yanıtı en güçlü olana şeklindedir. Ancak aralarında kim onun kadar dahi, cesur ve karizmatik olabilirdi ki? Dara'nın annesi imparatorun ölmek üzere olduğunu anlayınca yüzünü duvara döner ve kendini açlıktan ölüme mahkum eder. İskender, önce 323 yılının 10 Haziran günü hayata gözlerini kapar. 13 yıl süren savaşlar sonunda 3 milyon kilometrekarelik bir alanı fethetmiştir. Ancak onun irade gücü ve karizması olmadan, imparatorluk rakip generallerin çekişmeleri ve küçük krallıkların iktidar mücadelesi yüzünden yavaş yavaş parçalanır. Cenazesi Mısır'da kendi adını taşıyan şehre götürülür. Tıpkı yıllar önce ziyaret ettiği Aşil'in mezarı gibi, İskender'in mezarı da bir tapınak haline gelecektir. Dünyayı fethetmek için yola çıkan Sezar ve Napolyon, gelecekteki tüm fatihler için örnek oluşturan bu genç ve yetenekli generalin mezarı başında duracak ve saygılarını sunacaklardır. Ege denizinden Afganistan'a kadar 3 bin kilometre yol almış, bu fatih hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Yeni fikirlerle dolu bir kültürün temellerini atmış ve ardında yeni bir medeniyetin köklerini bırakmıştır. O bir şehir plancısıydı, savaşçıydı, imparatordu, kahramandı ve bir tanrıydı. 2300 yıl sonra bile ismi hala gök gürültüsü etkisi yaratmaktadır. Büyük İskender.